Esselamü Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh Kıymeti Zanlımız İlmal Programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmalit derlegül TV.com ter adresinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Karender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bir süre sorularınızı gönderebilirsiniz ve daha önce yapmış olduğumuz programlarımızda derlegül TV.com ter adresinden tekrardan izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Çok şükür iyiyim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Cümlemiz İlk inşallah. sorumuz, aktif olarak kullandığım arabamı bir dostuma vadeli olarak sattım. Ben normalde zekat veren biriyim. Sorum, arabamı şayet satmasaydım zekatını vermeyecektim. Satmış olduğumdan dolayı alacağıma zekat vermem gerekir mi? Niyetim, o parayla da kullanmak üzere kendime araba almak. Yine de zekat vermem gerekir mi? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâh ve ssalâtü vesselâm alâ Rasûlillâh. Vesallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve bâde. Aslında bu çerçevede birçok suale cevap vermiş idik. Ee, ama hususiyetle belki belirtmemizde fayda vardır. Ee, zekat. zekât Nema diye tabir ettiğimiz artışı olan ki bu ya hakiki anlamda bir artış, bu da al-sat yapılan ticari mallar ya da hükmî olarak ifade edilen altın, gümüş ya da yastık altında bulunan nakit paralara tablik eder. Ki zekatın başka sınıfları vardır ama genelde soruyla alakalı olan mesele bu yönde olduğu için bu konuya temas etmekte fayda vardır. Kişinin elinde nisab miktarı, malı varsa, bu bahsettiğimiz kabilden bir malı varsa ve bu mal üzerinden de bir yıl geçmişse, bu kişi alacaklarını da katar, borçlarını çıkartır, elindeki nakidini, altını, gümüşünü, bir de alsat yapmış olduğu ticari mallarını ya da ham maddeleri varsa elinde onları katar ve hepsinin yüzde iki buçuğunu zekat nam ile fakirlere vermesi gerekir. Şimdi sualde alacak aslında ifade ediliyor. Dolayısıyla Hanefi mezhebine göre bu alacakları irdelememiz gerekir. Bu konuda İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah'a göre alacaklar genelde 3 başlıkta ele alınıyor. Kuvvetli olan alacak, orta derecede olan alacak bir de zayıf derecede olan alacak. Ancak bu tasnif yani kuvvetli, orta ya da zayıf tabiri kullanmamız Alacağın alınabilmesinin kuvvetli veya zayıf olması kastıyla değildir. O alacağın oluşumu itibarıyla bu tasnife tabi tutulmuştur. Buna göre bir insan birine borç para vermiş olsa ya da borç altın ya da gümüş vermiş olsa bu kuvvetli alacak sınıfına girer. Keza bir insanın al sat yapmış olduğu ticari bir malı vardır. Böyle bir malı vadeli satmıştır. Buradan oluşan alacak da kuvvetli alacak sınıfına girmektedir. Orta derecedeki alacak ise ticari olmayan ki sorumuzla alakalı olarak hmm. kişinin binmiş olduğu bir aracı vardı veya da e, kullanmış olduğu bir evi vardı ya da işte kullanmış olduğu bir bilgisayarı vardı örneğin. Yani ticaretini yapmayıp da e, elinde tuttuğu, kullandığı bir emtiyası vardı böyle bir malı vadeli olarak satacak olsa bundan alacak olduğu bedelde orta sınıf alacak olarak değerlendirilir. Evet. Yani o alacağın neden kaynaklanmış olması, kaynaklandığı şey faraza dursa idi, eğer zekata tabi olmayacak ise böyle bir durumda alacak hmm. orta sınıf alacak olarak değerlendiriliyor. Evet. Bir de zayıf alacak diye tabir ettiğimiz bu da karşılığı mal olmayan bir alacaktır. Örneğin bir bayan bir erkekle nikahlanır, nikahlanmada mehir tesmih edilir ve bu mehir muaccel değil de müecceldir. Yani belli bir vadede ödenmesi gereken bir mehirdir. Böylesi bir durumda bu kadının kocasından alacaklı olduğu mehirde zayıf alacak sınıfına girmekte. Çünkü karşılığı bir mal değildir. Ya da işte bir katil maktulu kasıtlı olarak öldürmüştür. Böylesi bir durumda maktulün varisleri, katili... İslam otoritesinde idam ettirme hakkına sahiptir ki evet. biz buna kısas diyoruz. Ancak maktulün varisleri katille anlaşarak şu kadar bir bedel vermen kaydıyla seni affederiz derlerse ki bu diyet değildir. Diyet hata öldürmede öldürme de söz konusudur. Kasıtlı öldürme de kısas vardır hı hı. E, İslam fıkhına göre ama kısas mukabilinde maktumun varisleri bir bedel karşılığında e, kısas haklarından vazgeçebilirler. İşte buradaki alacak da zayıf alacak konumuna değerlendirilir. Çünkü karşılığı bir mal değildir. Peki bu tasnifi yaptığımız zaman bu zekat nasıl değerlendirilir? E, i̇sterseniz alttan beri başlayalım, e, zayıf olan alacak yani kadının işte mehir alacağı gibi o hmm. da makdülün varislerinin e, katilden af mukabilinde alacaklı oldukları rakam gibi böyle bir e, para, böyle bir alacak alınmadıkça, teslim alınmadıkça ve üzerinden de bir yıl geçmedikçe zekata tabi değildir. Hmm. E, ancak e, bu adam zaten zekat veren biriydi. Yani elinde nisap miktarı malı vardı veya bu bayan zekat veren biriydi mehir meselesinden örneklendirecek olursak ee, ve e, yılına da gelmesine birkaç gün kala örneğin mehrini almış olsa böylesi bir durumda almış olduğu mehir üzerinden yeni bir sene geçmesine gerek yok. Bu diğer mallarına katılır e, ve diğer mallarıyla beraber yıl sonuna geldiği zaman, zekat zamanı geldiği zaman onun da zekatını verir. Ama bu alacağın haricinde bunu zengin eden yani zekat vermesini gerekli kılan başka bir malı yoksa böylesi bir durumda bu alacağı kabzetmedikçe yani almadıkça ve üzerinden de bir yıl geçmedikçe zekat vermesine gerek yoktur. Bu bahsettiğimiz zayıf alacakla alakalı. Bunun bir de tam zıttı olan birinci dereceye bakacak olursak ki o da kuvvetli alacaktır. Nedir o? Borç verdiniz bu şekilde bir alacağınız oluştu ya da al sat yaptınız ticari bir malınız vardı bunu vadeli sattınız bu şekilde oluşan bir alacaktır. Böyle bir alacağın o alacağı oluşturan emtia elinizde dursaydı zekatı vereceksiniz dolayısıyla onun bedeli olan bu alacak da aynı kabilden zekata tabidir. Yani bu alacağı kabzettikten sonra üzerinden yıl geçme diye bir kural yoktur. Böyle bir alacak zekat hesabı katılır ve bunun da zekatı verilmesi gerekecektir. Evet. Peki orta derecede olan alacak yani sorumuzla alakalı işte bindiğiniz bir aracınız vardı o aracınız dursaydı zekat vermeyecektiniz hmm. veya kullandığınız bir dükkanınız vardı o dükkan dursaydı zekat vermeyecektiniz veyahut işte eviniz vardı kullandığınız o ev dursaydı zekat vermeyecektiniz ama böyle bir evi böyle bir dükkanı veya böyle bir aracı veresi olarak satacak olsanız bu şekilde alacaklı olduğunuz bu rakama orta derece bir alacak deniyor. Peki bu alacak sitatü itibarıyla birinci sınıfa mı ilhaktır? Yani zekata verilmeli midir? Yoksa üçüncü kısım olarak teslim alındıktan sonra üzerinden bir yıl geçmeli midir? Bu konuya baktığımız zaman Hanefi mezhebinde bu konuda farklı görüşlerin olduğunu görmekteyiz. Ve temelde iki görüş üzerine mesele devran etmekte. Birinci görüş daha fazla İmam-ı Kerhi'lerin tercih etmiş olduğu görüş. Ee, bu alacak da kavi alacak kabilinden yani zekatı verilmesi gerekir. Teslim alındıktan sonra üzerinden bir yıl geçme şartı e, yoktur. Affen yanlış söyledim. Kerhin'in görüşü tam tersi. Bu tür alacağı zekat yoktur. Ee, yani zayıf alacak kabilindendir. Hmm. Aldıktan sonra üzerinden bir, bir yıl, yıl geçmesi geçmiştir. gerekir. Ama tahavi rahimullah'ın görüşü ki i̇bn Abid'in son dönemde de bu görüş tercih edilmiştir ki ihtiyata uygun olan da budur. Nitekimiz İsmaila e danışma hakkında da bu görüşü fetva olarak nakletmekteyiz. Kuvvetli alacak kabilindendir hmm. ve böyle bir alacağı alma, almasa bile kişi kabzetmese bile yeni yani üzerinden bir yıl, bir yıl geçmesine geç. gerek yoktur. Ve böyle bir alacaktır. normalde zekata tabi olan bir alacaktır. Yani kabzettikten sonra üzerinden bir yıldır geçme şartı yoktur. Evet. Böyle bir alacakta. Şimdi bu kardeşimize de söylememiz gereken aslında budur. Ee, yani o ki bu kişi e, onu sattı bir alacak konumuna geçti. Hı hı. Bu bir nevi kavi alacak gibi değerlendiriliyor. Ee, Hanefi mezhebinde e, daha fazla müteahhir ulemanın tercih ettiği, İmam-ı fetva olarak tercih etmiş olduğu görüş e, bu yöndedir. Dolayısıyla bu kişi bunu mali Mustafa kabilinden normal malına katar, zekat verme zamanı geldiği zaman bunun da zekatını verir ki kardeşimizin zaten sualinde zekat veren biri olduğunu söylüyor. Hı hı. Dolayısıyla senesi geldiğinde bu tür alacağını da katarak onun, onun da zekatını hesap eder, bu onun da bu şekilde zimmetinden fakirlere çıkartmış olur işlemler. Yani var. zekat vermesine iki gün kalsa, üç gün kalmış olsa, böyle bir ticaret yapmış olsa onu da katmak mecböyene Aynen o şekilde kalmış. onu da katması gerekir. Zekat gerekti. vermeyen bir kişi olmuş olsaydı o tarihi evet. yazacaktı, üzerinden bir sene geçecekti. Doğru mu Tabii ki hocam? o çünkü o zaman ona malik olmuş Hı. olacaktı. Evet. Aynen Yani teslim alma şartı yoktu o evet. zaman. O borç oluştuğu andan itibaren Hı. üzerinden bir yıl geçmiş olması. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da abdeste su buruna çekildiğinde burun kemiğine kadar çıkmazsa Gusül olur mu? Bir de mezinin sadece abdesti bozduğunu öğrendim, <gülüyor> gelen sıvının mezi olup olmadığını nasıl anlarız? Ayrıca uykudan uyandığımıza, iç çamaşırımıza gördüğümüz ıslaklığın ne olduğunu anlayamazsak boy abdesti gerekir mi?" diye sormuşuz. Şimdi soru içinde soru ama evet. birinci soruda bir tezat var. E çünkü e, burnuna su vermenin abdeste e, farz olduğunu öğrendim diyor, e, değil mi? Yanlış mı anladı? Su gusülle alakalı sormuş hocam. Burun kemiğine kadar çekilmezse... Bir soruyu bir daha okuyabilir misiniz? Abdeste su buruna çekildiğinde... Bakın abdeste su buruna çekildiğinde... Burun kemiğine kadar çıkmazsa gusül olur mu? Evet. Yani başta evet. abdest mi sonra gusül'e dönmüş Şimdi Meseleyi orta. şöyle ifade edelim isterseniz. E, abdestin farzları vardır. Sünnetleri vardır. Hı. Abdestin farzları üç uzvu yıkamak, bir uzvu meshetmektir. Yıkanması farz olan uzuvlar, eller, e, yüz bir de ayaklardır. Mesedilmesi gereken uzuv ise baştır ki burada da Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş başın dörtte bir miktarının mesedilmesi. Ağza su vermek, burnuna su vermek yani mazmaza ve istinşak diye tabir ettiğimiz ağız ve burun temizliği abdeste farz değil sünnettir. Ama boy abdestine gelince boy abdestinde yıkanılması mümkün olan her bir bölgenin yıkanılması farzdır. Dolayısıyla ağzın içini yıkamak da, burnun içini yıkamak da yani mazmasa ve istinşak yapmak da ki bu yıkamakta kast edilen e, ağzı çalkalamak, burnuna su çekip çektiğin suyu boşaltmak. Bu da çekilebilecek bir imkan ne kadarsa, e, e, tabi çok da aşireye giderek ciddi anlamda rahatsızlık verecek derecede değil. Ki hatta oruçla alakalı ve oruçta olan bir kimsenin bu konuda çok fazla da yapmamasının gerekli olduğu aksi takdirde orucunun bozulacağı da ifade edilmektedir kitaplarda. Bu şekilde hareket edilecektir. Yani boy abdestinde mazmaza ve istinşak diye tabir ettiğimiz ağız ve burun temizliği farzdır. Ama abdeste ise ağız ve burun temizliği yani mazmaza ve istinşak farz değil sünnettir. Bu birinci sorusunun cevabı olmuş olsun. E, i̇kinci sorusunda ise e, Mezi'den mi bahsediyor İdek evet. Hocam? E, mezid... Abdesti bozduğunu öğrendim diyor ama Mezi olup olmadığını nereden bileceğim? İnsan diye. vücudundan daha doğrusu e, üreme organından çıkan dört e, sudan, sıvıdan bahsederler kitaplarımız. Bunların biri idrardır ki bu herkes tarafından malumdur. E, bir diğeri menidir, bir diğeri mezirdir, bir diğeri de vedidir. E, meni e, normalde üreme olarak değerlendirilen, içinde emriyoların oluştuğu veyahut da işte e, o hücrelerin e, oluşmuş olduğu, var olmuş olduğu, e, biraz katı ve belli bir kokusu olan, e, rengi beyaza çalan bir sıvıdır. Şehvetle vücuttan çıkar. E, mezi ise bundan daha farklı, biraz daha e, şeffaftır. Su kıvamındadır. Yani meni kadar bir kıvama sahip değildir. Bu kişinin işte intişar halinde genelde kişiden çıkar. Bir de vedi dediğimiz ki vedi aslında ölmüş meni olarak da değerlendiriliyor. Daha fazla büyük hapdesten sonra kişinin çok fazla kendisini zorlaması, kımması neticesiyle şekil itibariyle yani görüntü itibariyle biraz daha galiz olan bir sıvıdır. Şimdi meni'den dolayı boy abdesti gerekir eğer meni şehvet ile çıkmış ise, şehvet olmaksızın bunlardan hangisi çıkarsa çıksın kişiye boy abdesti gerekmez ama şehvet ile çıkacak olursa meni'den dolayı boy abdesti gerekir ancak Mezi'den dolayı bir de vedi'den dolayı boy abdesti gerekmez. Sadece abdest gerekir. Hmm. Ki bunlar necistir. Bunların temas etmiş olduğu şey de mezi ve vedi'den bahsediyorum. Meni konusunda Hanefi mezhebinde farklı görüşler de vardır. Ee, ama bununla beraber çercih edilen görüşe göre onun da necis olmasıdır. Ee, mezi ve vedi'den dolayı da abdest gerekir. Boy abdesti gerekmez. E, peki kişi işte affedersiniz sabah kalktığında iç çamaşırında bir ıslaklık görse böylesi bir durumda bu kişi ne yapmalıdır? Eğer görmüş olduğu o ıslaklığın kesin meni olduğuna kanaat getiriyor ise böyle bir durumda bu kişinin boy alması gerekir. Ama görmüş olduğu ıslaklığın kesin mezi olduğuna kanaat getiriyor ise böylesi bir durumda bu kişinin boy almak ise gerek yoktur. Ama kişi ihtilam olsa yani rüyalansa ee, ve rüyalanma neticesinde uyandığında e, kilodunda bir ıslaklık görse görmüş olduğu bu ıslaklığın meni mi mi olduğunu tam kestiremese. Böylesi bir durumda her ne kadar İmam-ı Yusuf rahimullah'tan farklı bir görüş nakledilmiş olsa da bu konuda tercih edilen görüş Ebu Anife rahimullah'ın görüşü ihtiyaç sadedinde de fetva bu şekilde söylenmekte bu kişinin yine boy abdestini almasının gerekli oldu. Hmm. Eğer rüyalanma var ise tabi bu söylediğimiz erkek için. Bayan için eğer bir rüyalanma söz konusu olsa, ihtiyat gereği velev ki hiç çamaşırında bir ıslaklık bulunmasa da yine böyle bir bayanın yıkanmasının gerekliliği yine kitaplarımızda bahsedilmiş. Bununla alakalı uyuma pozisyonlarından kaynaklı farklı mütealalar kitaplarımıza meşgurdur. Evet hocam. Bir başka sorumuzda da eşime içimden şu işi yaparsa nikah e, tela'nın birini vereceğim diye kalbimden geçirsem Dikâh düşer mi? Yüzüne veya sesli olarak değil, sadece kalbimden geçirdim, e, bu şekilde talak vermiş olur muyum?" Şimdi e, boşama bir tasarruftur hmm. e, ve diğer tasarruflarda olduğu gibi bu tasarruf ifadeye dökülmedikçe, yani mücerret kalpten geçmek ile herhangi bir hüküm ifade etmez. Hmm. Artı sualde eşimi boşayacağım diye niyetlendim diyor. Velev ki bu niyet değil, bir telaffuz dahi olsa yani eşine hitaben ben seni boşayacağım şeklinde bir ifade kullanacak olsa bu da boşamak değildir. Bu gelecekten haber vermek hmm. veyahut da niyetinin ne olduğunu karşı tarafa ifade etmektir. Ee, yani bu şekilde bir nevi vaatte bulunmaktır. Hmm. Oysa boşamada e, cezim dediğimiz kesinlik yani ihtas dediğimiz o anda onu inşa etmesi gerekir. Seni boşadım demesi veya boş ol demesi gibi. Ki nerede kaldı bu kardeşimiz bunu diliyle de söylemiyor, kalbiyle, kalbinden geçiriyor diyor. Hı. Böyle ki kalbinden e, boşayacağım değil, boş ol tabirini geçirecek olsa bile bunu telaffuz etmedikçe ki eşinin duyması şart değildir ama bunu da Hı. vurgulayalım. Yani eşinin olmadığı bir ortamda kişi bunu telaffuz ederek, eşini boşama ifadesini kullanacak olsa böylesi bir durumda eşi kişiden boşanmış olur ve ki bunu hanımı duymuş olmasa bile. Yani illa birinin duyması gerekir Şart mi? Şart değildir. O kişinin kendi yani birinin duyup duymaması meselenin Hı. hukuksal tarafı, mahkemesel boyutu, inkar söz konusu Hı. olduğu zaman ispat edilip edilmemesi. Ama kişi eşini boşamak kastıyla boş ol kelimesini telaffuz edecek olursa bunu kendisi bildiği için eşini boşamış oluyor o kişi. Hmm. Bunu illaki karşı tarafın duyması gerekmez. Ama böyle bir ifade kullanmadan yalın kalbinden geçirmesi, yalın olarak böyle bir niyette bulunması herhangi bir hüküm ifade etmeyecektir. Evet. Ki suale de baktığımız zaman sual soran kardeşimizin eşinin boşamadığını anlıyoruz. Bir de tabi burada şuna da dikkat etmek gerekir. Yani boşamak ciddi bir meseledir. Aile ciddi bir meseledir. Ailenin kurulması nasıl ki zor ise bu zor olan bu aileyi çok basit bir şekilde bozmak doğru değildir. O yüzden eften püften meselelerden dolayı ki genel itibariyle bu tür boşamaların sonu hep ne devam hep pişmanlılıktır sonradan işte şu fetva neydi, bu fetva neydi diyerek fetva arama neticelerini görmekteyiz. O yüzden yani bu gibi eften püften meselelerde ağzımızı boşama kelimesini alıştırmamamız gerekir. Yuvanın sıhhat ve selameti için olur. Eşler arasında kızgınlık olabilir, dargınlık olabilir yerine göre. Bazı kere karşılıklı atışmalar da olabilir insandır neticede. Ama burada bir taraf ki bu bazen erkek olur, bazen kadın olabilir, yerine göre geri adım atmasını bilmeli, geri vides yapmasını bilmelidir. Çünkü her iki tarafta zıt olarak gidecek olursa bu illaki bir yerde kırılma söz konusu olacaktır ki bunun da en büyük yansıması maalesef çocuklara yansımaktır. Evet. O yüzden yani belli bir zamana kadar belki kişilerin yuvasını devam ettirmesi kendi şahıslarıyla alakalı olsa da belli bir zamandan sonra artık çocuklar devreye girmiştir. Bu saatten sonra bireysel olarak düşünmek doğru değil. Yani daha genel düşünmek evet. lazımdır. Benim bu hareketim, böyle bir ameliyem sonuçtu ne doğru çocuklara etkisi ne olur? Bunların istikbalin etkisi ne olur? Topluma Bunları ne gibi zararı olur? Ve paylaşır. neticede tabii ki o çocuklara etkisi demek topluma etkisi evet. demektir. Bunları iyi düşünüp buna göre karar vermek gerekir. Acele etmemek fayda vardır ki özellikle kızgınlık halinde, gazap halinde eğer bu gibi telaffuzlarda bulunma ihtimalini kişi kendinde seziyorsa o meclisi terk etsin, yani atmosferi değiştirsin ki çünkü insanın kızgınlık halinde e, alacağı karar e, genel olarak isabetsiz bir kanal olur, karar olur ve sonunda da illaki pişmanlık ve nedamet olur. O yüzden daha aklı selim düşünecek bir duruma gelinceye kadar bu gibi telaffuzlarda bulunmamasını şiddetle tavsiye ederiz. Evet. Bir de bazen eşler arasında özellikle beyefendiler hanımlarına işte kızım diye hitap ediyor veya farklı kelimeler kullanıyor. Hani sanki eşi değilmiş de kendi çocuğuymuş, ablasıymış, kardeşmiş gibi böyle telaffuzlarda şöyle bir şey var, e, normalde İslam fıkında zahar denilen bir olay vardır. Yani kişi eşini kendisine hmm. ebediyen haram olan bir mahremine benzetmesi. Ama bizim Türk kültüründe böyle bir e, izlenim veya böyle bir ifade yoktur. Bu daha fazla Arap e, kültüründe var olan bir ameliyedir ve ona göre de hukuksal olarak sonuçlar değişebilir. Ee, ama bundan dolayı bir kişiye işte eşine hitaben, işte sen annem gibisin, sen kız kardeşim gibisin derken veya dediğiniz gibi işte kızım şeklinde ifade ederken burada boşama veya haram kılmayı sizin işte annem gibi çok merhametlisin veya annem gibi her şeyime karışıyorsun tarzında artık siyak sibak neyi gerekli kılıyorsa veyahut da kızın bir merhamet, bir şefkat mahiyetinde bu ifadeyi kullanıyor. Yani mahremiyeti kastetmek kastıyla olmadıktan sonra ki genelde insanların Hı. uygulaması, kullanımı bu yönde olacağı için e, bu oluyor. sözden herhangi bir şey lazım gelmez. Hı. Yani bunu bir de e, çok fazla irdeleyerek, sen böyle dedin zaharı mı kastettin, şunu mu kastettin diyerek e, kişileri e, fitneye sebebiyet de vermemek lazım. Hı. Vesvesiye de düşürmemek gerekir çünkü Allah muhafaza çok duyuyoruz. Yani bu gibi meseleleri e, okumadan önce kişilerin hayatında herhangi bir değişiklik yok, bir sıkıntı yok. Bu gibi ince bir meseleyi okuyor. Oysa kendi hayatında tatbik etmediği bir hmm. mesele. Bundan sonra hayatı değişiyor. Her şeyde şüphe aramaya başlıyor ve vesvese haline geliyor. Benim şundan nikahım bozuldu mu, bundan nikahım bozuldu mu, şöyle yaptım hmm. bozuldu mu, böyle yaptım bozuldu mu şeklinde çokça vesvese haline rastlıyoruz. Buna da mahal vermemekte fayda vardır. Dolayısıyla hocalarımız bu gibi konular işlerken yani toplumda zaten böyle bir kültür yok ise, böyle bir anlayış yok ise bunu evet ilmi cenatta konuşulabilir. Yani talebelere tedrisat mahiyetinde anlatılabilir veya bu gibi meseleleri fıkhi anlamda irdeleyenler hakkında konuşulur. Ama avamın bu gibi bir bilgisi olmadıktan sonra bunların aklına böyle bir şeyi sokmak ki zaten böyle bir kültüre sahip değildir. Yani toplum karısını boşayacaksa direktmen boşar. Evet. Yoksa onu işte kendi mahremlerinden birine benzeterek boşamayı, tahrimi kast etme böyle bir bilgiye çoğunluk olarak insanlarımız sahip değildir. Evet. O yüzden bu gibi meseleleri de çok fazla toplum önünde konuşmanın bu anlamda doğru olmadığı, insanların vesveseye düşmesine sebebiyet vereceği kanaatindeyim. Evet. Şimdi içeriden arkadaşlarımıza diyor ki hocam, eşlerin birbirine karşı diyor, ismiyle hitap etmesi mi doğrudur yoksa daha farklı şekilde mi hitap etmek lazım? E, kitaplarımızda ki özellikle hatırladığım kadarıyla Fetevain diye de kerahiye bahsinde geçer. E, kadının kocasına hitap olarak, ismiyle hitap etmesinin mekruh olduğu, daha fazla saygınlığı ifade edecek, işte efendi gibi, bey gibi ifadelerin kullanılması, kocanın da hanımına hitaben, daha samimiyeti ortaya koyabilme adına ismiyle hitap etmesinin müstahap olduğu geçmektedir. Bu tabii toplum nezdinde bu şekilde konuşmaları. Hatta bundan dolayı bir bayanın kocasına ismiyle hitap etmesi biraz da kerahat olarak algılanmış, mehkru olarak da algılanmıştır. Ki kitaplarımızda biraz önce bahsettiğim üzere birçok yerde var ama özellikle Fetevain diye de kerahiye bahsettiğimde okuduğum, çizdiğim not notlardan bir tanesidir bu. Orada bu meseleyi görme imkanımız vardır. Bir diğer sorumuzda da hocam. Ben AVM'de çalışıyorum. Satış yaparken müşteriye birden fazla vade seçeneği sunarak, örneğin bu ürün peşin 10 TL, 10 taksit, 12 TL, 20 taksit, özür diliyorum hocam. 10 TL peşin 10 TL, 10 taksit olursa 12 TL, 20 taksit olursa 15 TL şeklinde satış yapıyoruz. Buraya kadar sorun yok. Ancak sözleşme aşamasına geldiğimizde şirket başka bir finansman kurumu üzerinden müşteriye kredi sözleşmesi imzalatarak kendi finansmanından kredi kullandırıyor. Faizi bankalarda olduğu gibi sözleşme imzalatılıyor. Gecikme halinde de vade fark alıyor. Benim burada çalışmam caiz olur mu demişler. Şimdi bu meseleyi öncelikli olarak iki kısımda ele almamız gerekir. E, vadeyi yapan satıcı kurumlu hmm. vadeyi yapan satıcı kurumun haricinde başka bir kurumlu. Eğer vadeyi satıcı yapıyorsa yani Örneğin e, siz işte bir firmasınız size ait olan bir tânnız var onu satıyorsunuz ve vadelendirmeyi siz yapıyorsunuz hmm. ve bundan dolayı da fiyatta bir yansıması oluyor ama bunu akit anında tespit ediyorsunuz. Hmm. İşte peşin 10, vadeli 11, şu kadar aylık 12 lira demek gibi karşı taraf bu rakamlardan birini tercih edip ve onun üzerine akit yapıyorsanız bunda fıkhi olarak herhangi bir mahsul lazım gelmez. Evet. İşte 10 liralık peşin satılabilecek bir malı vadeli 12 liraya satmanız gibi. Eğer vadeyi satıcı kurumdan başka bir kurum yapıyor ise bu durumda meseleyi biraz daha tahkik etmemizde fayda vardır. Çünkü... Kurum olarak her ne kadar vadeyi yapan kurumlar farklıymış gibi gözükse de bazı noktalarda satıcı kurumun bir kurumu olarak gözükebiliyor. Ki anladığım kadarıyla sorudaki mesele de sanki bununla alakalı. Evet. Yani sizin bir A firmanız var. A hmm. firmanız işte örneğin bir otomobil sektöründe bu çok fazlasıyla var. Otomobil satıyor ve sizin yine bir B firmanız var. B firmanız da sizin müşterilerinize kredilendirme finansman. sağlıyor, evet. finansman sağlıyor. Ama tabi burada önemli olan şu, o B firması ile A firmasının tamamı bir şahsa ait olmalı ve aynı ortaklara ait olmalı. Hmm. Bazen şöyle bir şey de olabiliyor. A firması ile B firmasının ana patronu belki bir kişidir. Yani yüzde hisse bir kişidir. Ama her iki firmada borsada hisse senedi satı, yani hisse senedi arzu olduğundan dolayı farklı ortakları olabiliyor. Hmm. Yani B kurumunun ortakları ile A kurumunun ortakları farklı ortaklar. Böylesi bir durum tamamıyla yabancı gibi değerlendirilir. Hmm. Yani bunu tam anlamamız gerekir. Filmler Ama yok. tamamen aynı kişilere ait aynı olması gerekir. Aynı kişilere gerekiyor. ait olmaları gerekir. Birine diğerine yani birinin ortak olan diğerin ortak değilse, değilse sıkıntı. burada sıkıntı evet. vardır ciddi anlamda. Çünkü o zaman o kendisi tüzel kişi olarak değerlendiriliyor. Her ne kadar bir, aynı kişiye ait olduğu zaman dahi şirket olması itibariyle tüzel olarak değerlendirilse de İslam fıkhına göre her iki tarafın zimmeti tek taraftır. Yani bir kişiye dönecektir gibi. Evet. Böylesi bir durumda sanki meseleyi şöyle tasvir edelim. Siz önünüzdeki bilgisayarınızı satıyorsunuz. Kaça satıyorsunuz? 10 lira peşin fiyata satıyorsunuz ama ben vadeli almak istiyorum. Tamam diyorum ben bunu sana işte 12 liraya e, şu kadar vadeyle satarım diyorsunuz. Ben de böyle bir anlaşma yapıyorsunuz ama bu anlaşmayı yaptıktan sonra sağ cebinden sol cebinize o 10 lirayı kaydırıyorsunuz ki sizin diğer işlerinizi halledebilme adına. Yani bu sanki sağ cebinizden bana kredi vermiş oluyorsunuz ama onu sol cebinize aktarıyorsunuz. Evet. Burada her ne kadar görüntü itibariyle bir kredilendirmeymiş gibi gözükse de her ikisi tek bir şahsa dönmesi hasebiyle bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Çünkü evet. el-gibretü fil-hukudil-il-makqasid akitlerde itibar maksadadır. Burada siz belki bana bir takım evraklar imzalatmış olabilirsiniz. Ha tabii bu evrakların yani bu sözleşmelerin hepsine meşrudur demek de doğru değil. Hı hı. Çünkü işlerinde faiz sözleşmesi olabiliyor. Zamanında ödemediğim takdirde temerrüde düşeceğimden dolayı faiz vermeyi taahhüt ediyorum şeklindeki ifade olabiliyor. Bunlardan bahsetmiyoruz. Tabii ki bunlar doğru bir şey değil. Bunlar caiz olan şeyler değil. Ama normalde meseleyi finansman olarak görerek, Sağ firmadan sol firmaya para aktarımını yapmış olmanız her iki firmanın da yüzde yüzünün aynı şahıslara ait olması durumunda burada direktmen kurum vadeli satıyor olarak değerlendirilir ki burada vadeli satışta aradığımız şartlar neyse aynı şartları burada ararız. Evet. Ama yok iki kurum birbirinden farklıysa Böylesi bir durumda bu bildiğimiz klasik bir bankaya müracaat edip kredi almaktır. Ha, bankaya belki siz müracaat etmiyorsunuz, kurum sizin namınızla müracaat ediyor, sizin onayınızla, sizin imzanızla buna müracaat ediyor ki bu, bunu ya asaleten siz yapmışsınız veya vekaleten bir başkasına Onları, yaptırmışsınız ki bunun sonuca bir tesir olmayacaktır. O yüzden burada dediğimiz gibi irdelememiz gereken mesele, finansman olarak gösterilen firma ile satın almış olduğum firmanın birbirliği olan diyaloğu ne derecede? Hmm. Tamamıyla bütün hisseler eşit aynı mı yoksa bunlar kurumsal olarak farklı kurumlar olduğu gibi ortakları da farklı mıdır? Eğer bir farklılık söz konusu varsa bu bildiğimiz klasik bir kredilendirme sistemi olur ki buna fetva vermeyiz. O yüzden kardeşimize de bu manada cevap vermekte fayda var. Bunu kendisi artık tarsın. Yani Hı -hı. o bizim ikinci kurum diye tabir ettiği kurum şu anda kendisi çalıştığı mi? kurumun ait yoksa başka ortakları olan bir kurum mu ona göre kendi sualinin cevabını da netleştirmiş olur inşallah. Evet. Bir diğer sorumuzda da, okula gittiğim yıllarda arkadaşlarım, komşuların internet şifrelerini veriyordu ve ben de internet sahiplerinden izinsiz kullanıyordum. Fakat kul hakkı olabileceğini bilmiyordum. Kul hakkına girmiş oluyorum, tövbesi nasıl olur demişler. Şimdi bu gibi meseleler aslında bir nevi operatör kiralama kabilinde. Evet. Yani siz işte bir operatörle anlaşıyorsunuz, o size bir hak veriyor veyahut da bir sayaç veriyor. Ee, orada kullandığınız veri hesabına göre o sayaçtan düşüyor ve ona göre bir bedel ödüyorsunuz. Dolayısıyla sizin o şifrenize bir başkasının vakıf olması demek, parasını sizin verdiğiniz veriyi bir başkasının kullanması demektir. Hı hı. Hani kontur diyebiliriz buna veyahut da gigabayt diyebiliriz veya megabayt diyebiliriz neyse. Bu size ait olan bir şey çünkü bedeli sizden çıkıyor evet. ama sizin onayınız ve sizin rızanız olmadan bir başkası bunu kullanmış oluyor ki bu bağlamda elbette bu bir kul hakkıdır. Ne yapılması gerekir? Öncelikli olarak bu kişiyi bulup ondan bir şekilde helallik almak. Hmm. O ne kadar miktar kullanıldıysa onu takdir etmek aşağı yukarı. O meblağı o kişiye vermek. Ama kişi ben kabul etmiyorum, ben hakkımı helal ediyorum derse de bunda da herhangi bir mahsul lazım gelmez. Ama bir şekilde o kimin şeylerinden kullanmışlarsa onlardan helallik almaları gerekir. Bakın operatörlerden helallik almaktan bahsetmiyorum. Evet. Onlarla Kimseye bu sözleşmeyi yok. yapan yani kimin modemini kullandıysa, kimin internet hakkını kullanmışsa o kişilerden helallik almasının gerekli olduğunu söylüyorum ki bu bir kul hakkıdır. Evet. Buna da dikkat etmekte fayda vardır. Evet hocam bu soruyla kısa bir araya gireceğiz. Kısa bir aranın akabinde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Biz yerden ayrım. Kıymet izleyenlerimiz, devam ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz da, ölen kadının mirası kime, nasıl pay edilir? Şimdi bu soru aslında ölen kimsenin geriye kimler kalmış ona göre değerlendirilir. Hmm. Yani burada sadece ölenin cinsiyetinden bahsediliyor. Ama evet. ölenin geriye bırakmış olduğu mirasçılarının kimler olduğu söylenmiyor. söylenmiyor. Dolayısıyla böyle bir soruya cevap vermek mümkün değil. Evet. O yüzden bu kardeşimize tavsiyemiz e, kim vefat etmişse hı hı. vefat eden kişiye nispetle kalanlarını tespit etsin ki bu önemli. Çünkü soru sormada bazı kere e, yanıltma olabiliyor. İşte hocam babam kaldı diyor, kardeşim kaldı diyor. Oysa hoca efendi ölenin babası kaldı, ölenin kardeşi olarak kaldı. Oysa hı. soruyu soran kendisine nispetle babam kaldı, kardeşim kaldı diyor ki bu durum farklıdır. Evet. O yüzden e, meseleyi... Bu Herhalde girmesi. bu hani evlenmemiş normal bir kadının... Bu sefer babası mirasını, vardır, evet. annesi vardır, kardeşleri vardır, erkek kardeşleri vardır, kız kardeşleri vardır hmm. veyahut da kardeşlerinin çocukları vardır, kardeşler ölmüşse burada bir sürü değişmeler, evet. bir sürü farklılıklar olacaktır. O yüzden soruyu netleştirmek Birinci lazım. Soru. Vefat eden kimse vefat ettiği an itibariyle hayatta kimleri var? Annesi hayatta mı? Babası hayatta mı? Kardeşleri hayatta mı? Kardeşleri erkek kız var mı? Bunlardan vefat eden varsa onların çocukları var mı? Bunlar detaylı bir şekilde sıralaması da varsa tespit etsin, bir kağıda bir dokumana yazsın. Ondan sonra bizim danışma hattını arasın, oradaki hmm. arkadaşların ona soracakları soruya göre verecek Fekha cevap ona değiştir. göre şekillenecektir. Evet. Yoksa mutlak anlamda ölen bir bayanın malı nasıl taksim edilir? Böyle bir soruya cevap vermek mümkün değildir. Evet. Mesela yine aynı bir kadının kocası ölse diyor erkek çocuğu da olmasa miras nasıl bölünür diye sormuş. Burada sadece şöyle mesele bakılır hmm. kocası vefat eden bir kadının kocasından miras payı ne kadardır? Burada iki şekilde imkanı var yani ölenin çocuğu ya vardır ya da yoktur. Ölenin ama kadının çocuğundan bahsediyorum. Hmm. Eğer ölenin çocuğu varsa bu kadının Kocasından payı sekizde birdir. Eğer ölenin çocuğu yok ise bu kadının kocasından payı dörtte birdir. Bu kadar. Ama kocanın geri kalan malı kimlere nasıl taksim edilir? Diğer mirasçılarına göre o da şekillenecektir. Ha, yine o sefer kız kardeş, erkek kardeş, anne baba. O onlar... annesi babası ne alacaktır? Çocuğu ne kadar alacaktır? Çocuğu erkek midir, kız mıdır? Çocuğu vefat etmişse torunu var mıdır? Bunların cinsiyetleri nedir? Onlar onların miras ile alakalı. Ama soru sadece bir bayan kocasından ne derece mirasçı olur sorusuysa, kocası vefat eden bir bayanın bu durumda vefat eden kişinin çocuğu var mı yok mu? Hmm. Çocuğu varsa dediğimiz gibi bu bayan sekizde bir, çocuğu yoksa bu bayana düşecek olan dörtte birdir. Geri kalan da diğer mirasçıların neyse ona göre değerlendirecektir. Evet hocam. Bir başka sorumuzda da, ee, eşim pandemi döneminde iş yeri kapanmış ve evde kaldığı dönemde aylık ücretini devlet kısa çalışma ödeneği altında hesabına yatırmıştı. İş yeri açılınca çalışmasına devam etti. Birkaç, ön, birkaç ay sonra devamlı çalışmasına rağmen hatayla devletten kısa çalışma ödeneği altında para yatırıldı. İş yerine danıştığında yanlışlık olduğunu, devletin bunu geri alacağını fakat zamanın belli olmadığını ve peşin mi taksit mi geri alınacak bunun da belli olmadığını belirtiler. Çalışanlarla konuştuğunda 3-5 aydır hesabına bu şekilde para yatanların da olduğunu öğrendi. Benim sorum şu diyor, biz bu parayı devlet bizden geri isteyinceye kadar ihtiyaçlarımızı kullanabilir miyiz? Ya da bu parayla altın gibi bir alım yapsak, bundan kârımız olursa bu bize helal midir? Tabii e, sualden anladığımız e, bu kimselerin yalan beyanda bulunarak haksız bir kazanç elde etmekleri yok. Yok tamamıyla devletin veyahut da o kurumun kendi içinde yapmış oldukları yanlışlık neticesiyle bunlara fazladan bir meblağın kaydırılmış olması evet. ki bu da yasal süreç olarak kaydırılmış. Hı -hı. Daha sonradan bunlar beyanda bulunuyor ama devletin işleyiş tarzıyla alakalı bunu siz direkt men yatıramıyorsunuz. O kurum sizden onu belli bir tarihi geldiği zaman o tarihte talep ediyor. O tarihe kadar da bu parayı size bir nevi karz vermiş oluyor. Ee, onu kullanma noktasında. Çünkü para netice itibariyle tayin etmez. Yani bir emtia gibi değildir. Bir bardak, bir cübbe veya bir bilgisayar hmm. gibi değildir. Bizatihi kendisi müteahiyen değildir. O parayı sizden belli bir zaman sonra, yani tabiri caizse devlet sizden alacaklıdır. O alacağı dilediği tarihte e, veyahut da belli işte tüzük neye müsait ediyorsa o tarihten bunu sizden talep edecektir. Evet. E, i̇ster elinizdeki parayı harcamış olun, ister harcamamış olun, e, o ona bakmayacaktır. Tamamıyla sizin zimmetinizden alacaklı olarak kabul ediyor. Dolayısıyla bu zaman zarfında o paradan eğer istifade etmek istiyorlarsa da edebilirler dediğimiz manada. Hmm. Çünkü o paranın aynı maktup değildir devlet tarafında. Evet. Ama eğer bunu e, yalan beyan ile almışlarsa durum farklı. Hmm. Yani bir kandırma, e, karşı tarafı e, farklı düşünceye sevk etme, ee, ne bileyim işte evraklarda bir takım legal işler yapmak suretiyle böyle bir sonuç elde etmişlerse bu o zaman rasıp gibi değerlendirilir ki o bizatî aynı caiz olmayacaktır. Oradan nemalanması da kişiye helal değil, onu vermesi gerekir külli itibariyle. Hmm. Ama yok bu size birileri fazladan vermiş, sonra diyorsun ki ona ya bak siz bana fazla verdiniz, ver. geri veriyorum. Hmm. Tamam benim alacağım sende var, ben bunu alacağım ama şu anda almayacağım diyor karşı taraf. Ben belli bir tarihte alacağım diyorsa bu ama sizin tabii onu o istediği tarihte eğer ben bunu harcamsam ödemede sıkıntıya düşerim ve karşı taraf devlet olduğu için burada faize bindirir gibi bir durum söz konusuysa tabii ki harcamasın. Yani diğer taraftan ciddi başka bir takım mahsurları doğurmasına siyebiyet verebilir. Ama öyle bir durum yoksa devlete borcu bakidir. Yani tıpkı vergi borcu olan bir kişi düşünün. Vergi borcu olan bir kimse kendi parasında, malında kullanma hakkına sahip değil midir? Bu da aynı onun gibi değerlendirebiliriz meseleyi. Evet hocam. Bir başka sorumuzda da. 24 yaşıma kadar kadınlarda rüyalanma olduğunu bilmiyordum. Şimdi ise böyle bir farzı bilmediğim için vicdan azabı duyuyorum. Bu zamana kadar bildiğim bütün, kıldığım bütün namazları ve oruçları kaza etmem gerekir mi? Ayrıca uyandığımda helada ihtiyaç giderdikten sonra sarı akıntı görünce gusül almalı mıyım? Çünkü günlük akıntılarım sarı olabiliyor demiş. Şimdi e, soru tam net değil aslında. Şöyle net değil. E, kardeşimiz e, bir farzı şimdiye kadar bilmiyordum diyor. Evet. Yani kadınların rüyalanma ihtimali olup olmadığını bilmiyordum. Bunun neticesinden bahsetmiyorum ama. Hı -hı. Dolayısıyla bunu bilmemesi e, bir farzın Terki anlamı değildir. Dolayısıyla bu ibadetlerine yansıyan bir durum değil. Ama böyle bir şey vaki oldu. Örneğin kadın gece rüyalandı ama bu rüyalanma neticesiyle boy abdesti almasının gerekli olduğunu bilmedi ve almadı. Hı hı. O zaman sonuç farklı olacaktır. Burada da aslında birinci bölümde biz bu konuda bahsetmiştik. Evet. İlk soruda herhalde bahsetmiştik. Yani kadının rüyalanması neticesinde iç çamaşırında bir ıslaklık görmemesi durumunda boy abdesti alması gerekir mi gerekmez mi? Bu konuda farklı görüşlerin olduğu, e, kadının işte o andaki uyuma pozisyonuna göre farklı değerlendirmelerin olduğu kitaplarımızda var. Ama ihtiyaç hadesinde boy abdesinin almasının gerekli olduğu ifade ediliyor. Ama buradaki kardeşimiz meseleyi sadece ve sadece yani ben bilmiyordum, bu bilmemem benim için bir mazeret mi ama başıma böyle bir olay da gelmedi şeklindeyse bu ne namazlarını, ne oruçlarını, ne diğer ibadetlerine bir etkisi yoktur. Ama başına böyle bir olay geldiği halde e, boy almadan namaz kılmış ise evet bu namazların iadesini söyleriz ama oruçlarla yine alakalı bir mevzu bahisi yoktur. Çünkü orucun sıhhati için kişinin cenabetlikten temiz olma şartı yoktur. Hmm. Tabii adetten temizlenme dönemi hariç. O farklı. Evet. O farklı. Yani dolayısıyla bir işte bayan veya da bir erkek oruçlu iken rüyalanacak çok olsa bu orucunu bozmaz. Veya da sahura işte yıkanmadan kalmış olsa bu da orucu hmm. engel de. değildir. Kadın için de aynı şey geçerlidir. Erkek için de aynı şey geçerlidir. Evet. Ama sorudan anladığımız sanki böyle bir şeyin bilmemesi e, fıkhi anlamda ibadetlerine tesiri var mıdır yok mudur şeklinde ki ücret bilmemesinin ibadetlerine herhangi bir tesiri olmayacaktır. Evet. Bunu da söylemiş olalım. Bu e, helada ihtiyaç giderdikten sonra da kıntı görünce gusül alması gerekir e, hocam. Dedik ya boy abdesti sadece e, şehvetlenme neticesiyle gelen meniden dolayıdır. Bunun haricindekinden dolayı değil ki zaten bayan diyor ki benim normal adet haricindeki durumumda da aynı durum söz konusudur diyor ki bu zaten bu abdestini gerektiren bir durum da değildir. Evet. Kişinin isap miktarı malı olmasına rağmen bu kişinin babası oğlunun hanımına zekat verebilir. Şimdi bir insan kime zekat verebilir, kime zekat veremez? Evet. Ee, birinci olarak alt ve üst soy dediğimiz yani usul ve furu diye tabir ettiğimiz kişilere zekat veremez. Yani buna göre kişi çocuğuna, torununa zekat veremeyeceği gibi babasına, annesine, bunların daha üstlerine, babaannesine, anneannesine, dedesine de zekat veremez. İkinci ikinci olarak da nisap miktarı malı sahip olana zekat veremez. Bunun yanı sıra kardeşiniz vardır veya yeniniz vardır ve nisap miktarı malada sahip değildir. Buna zekat verilebilir ki hatta vermesi de güzeldir. Çünkü yakını varken uzağa değil önce onları gözetmekte fayda vardır. bu bağlamda baktığımız zaman gelin kişinin alt veya üst soyu değildir. Veya damat kişinin alt veya üst soyu değildir. Bu sebepten dolayı eğer e, fakir ise yani zekat alabilecek, dışarıdan zekat almaya elverişli bir duruma sahip ise böylesi bir durumda kayınpeder e, damadına zekat verebilir veya kayınpeder statü itibarıyla hukuksal anlamda gelinine de zekat verebilir. Ancak bir konuya temas etmekte fayda var. E, bir hoca efendinin yanında e, bu meseleyi biri soru soruyor, e, şahit olduğumuz bir olay. Öteki hoca efendi diyor ki yani işte gelinle zekat verebilir mi bir kayınpeder? O verebilir derken diğer hoca diyor ki yok diyor. Bunu diyor bizim yörede böyle bir fetva vermek doğru değil. Niye diyor hoca efendi? Çünkü o gelin o zekatı verdikten sonra diyecek ki Git şimdi evin pazarını yap. Yani aynı evde yaşıyorlar, aynı beraber kalıyorlar, beraber yiyip içiyorlar. Hmm. Kadına verilen o malın kadının hür bir tasarrufu olmayacak. Yine onu nereye kullanacaktır? Kendine evet, ee, yani eve gönderecek, oğluna çevirecek veyahut işte kendine döndürecek bir baskıyla. Yani kadın hür iradesiyle bunu yaparsa ayrı bir konu. Çünkü İslam fıkhına göre bir malın mülk sebebi değişirse aynı değişmesi hükmündedir. Evet. Hatta bununla alakalı daha öncelerde de ifade ettiğimiz üzere Muvatta'da rivayet edilen Hazreti Berire hadis şerifi vardır malumunuz. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Hz. Berire Radiyallahu teâlâ ziyarete gittiğinde ki Hz. Ayşe validemizin azatlısı, yaşlı bir hanımefendi, Hazreti Berire Radiyallahu teâlâ anha, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a hurma ikram ediyor. Oysa Efendimiz bakıyor ki bir kazan var ve kazanda da et pişiyor. Hurma belki bizim bu coğrafyada çok yani ikram edilmesi değerli olan mümtaz olan bir yiyecek olabilir ama Arap Yarım Adası için çokça bulunan bir şey olduğu için ete işbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi hellena nasibu minellahmi yani bizi hurmeyle mi göndereceksin o etten evet. bizim nasibimiz o etten bizim nasibimiz yok mu diye ifade ettiğinde Hazreti Berire Rədiyyallahu Talāhān Hān'ın ifadesi ya Rasulullah o eti senden esirlediğimden dolayı değil ee, ama sen peygambersin peygamber zekat yemez, o bana zekat olarak geldi. Ve ben bu sebepler onu sana vermedim. yani sana helal olmayacağı kanaatinden dolayı vermedim deyince. Efendimizin daha sonradan fuka'nın kural olarak kabul ettiği Leki Saakaun Valna hediye ifadesi. Yani o etin sana gelişi zekattır ama senden bize gelişi hediyedir. hediye geliyor. İşte buradan kaynaklı olarak bir malın mülk sebebi eğer değişiyorsa yani mal el değiştiriyorsa sanki ayın değişmiş gibidir. Dolayısıyla bir bayana verilen zekat o bayanın mülkiyetine geçtikten sonra o bayan o zekatı zekat yemeyen, yemesi caiz olmayan kişilere ikram edecek olursa o kişilerin ondan yemesinde bir mahsur lazım gelmez. Yeter ki bu bir anlaşmalı olmasın ve o kişi onu hür iradesiyle çevirmiş olsun. Hmm. Ama yok bir baskı, bir mahalle baskısı veya beraber yaşıyor zekat iç piyasada kalsın, dış piyasaya çıkmasın şeklinde bir algıdan kaynaklanıyorsa tabii ki bu her ne kadar hukuksal anlamda bu kişinin zekatı olmadı diyemesek de doğru bir şey yapmış olmaz. Ama yok e, muhtaçtır. Yani işte benim çocuğum da muhtaç, gelinim de muhtaç, çocuğuma zekat veremiyorum. E, zekatın haricinde de yardımda da bulunamıyorum. Gelinime veriyorum. E, gelinim ne yaparsa yapsın. Veyahut da işte kızım da muhtaç, damadım da muhtaç. Kızıma yardım edemiyorum, e, damadıma da yardım edemiyorum ama zekat namıyla damadıma verebilirim. Bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Damadına zekatını verebilir o damat, o zekatı aldıktan sonra onun istediği gibi hür eradesiyle dilediği bir kullanma hakkına da sahip olabilir. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuzda da benim eşimle 10 yıl aşan bir evlilikte sürekli kavga ve tartışmalarla dolu olarak geçirdiğimiz e, aylarda da kavga ettik ve babasının arabasını göndermesi suretiyle evi terk etti. Bana telefonda bizim nikahımız düştü dedi. gerekçe olarak da benim elfazı küfür, konuştuğunu söyledi ve eve dönmeyeceğini söyledi. Telefonda bana bizim nikahımız düştü dedi. Bu doğru mudur demişler. Tabii her şeyden önce bu gibi ikili diyalogların yaşanmış olduğu bir meselede tek tarafın beyanıyla cevap vermek uygun değil. Evet. Bunu her defasında ifade ediyoruz. Çünkü bu diğer taraf için bir kırıganlığa sebebiyet veriyor. Veyahut da anlatan kimsenin anlatımına göre siz cevap veriyorsunuz. Oysa meselede diğer tarafın vereceği bir beyan e, meselenin tamamıyla farklı bir boyut almasına etken olabilir. Bu bir. İkinci olarak da meseleyi şöyle de değerlendirecek olsak. E, bir erkeğin veyahut da bir kadının küfür lafzını kullanmış olması e, direktmen nikahına etki yapar mı? Evet bir insan iman dairesinden Allah muhafaza çıkacak olursa nikah bozulur. Ama bu iman dairesinden çıkması yüzde yüz olmalıdır. Bunu şunun için söylüyorum, daha önceleri de ifade etmiştik, küfür ile tekbir arasındaki fark. Yani bir lafzın küfür lafsı olması bir şeydir, o lafı kullanan kimsenin sen kafir oldun nikahın nihayete erdi demek başka bir şeydir. Evet. Çünkü bir lafzın küfür lafzı olabilmesi en ufacık bir ihtimal dahi olsa yeterli iken ama o lafzı kullanan kimseye direktmen sen kafir oldun demek, senin nikahın bitti demek için en ufacık bir ihtimal Adem'e dair ise yani ne demek Adem'e dair 99 ihtimal küfrü gerektiriyor ama bir ihtimal küfrü gerektirmiyorsa böyle bir şey deme hakkına sahip hmm. değildir. O yüzden buradaki kardeşimiz de e, kocası için veya tersi de olabilir tabi tam meseleyi Vakıf değiliz ama genelde bu gibi sorular e, bayanın evi terk etmesi, kocanın bu gibi ifadeleri kullandığından dolayı bayanın bir daha beni boşamana gerek yok, zaten aramızda nikah yok demesi gibi algılanmakta ve evet. ifade edilmekte. O yüzden burada koca hangi ifadeleri kullanmış, bu ifadeler yüzde yüz olarak onu küfre sevk eder mi etmez mi bunu bilmekte fayda vardır. Bunlar sadece bir küfür lafzını kullandı diyerek ki o lafızı icmal olarak söylüyorum, mücmel olarak söylüyorum. Ne olduğu beyan edilmemiştir. Dolayısıyla biz burada direktmen doğrudur, aranızda nikah yoktur demeyiz. Ama ilk birinci meselede de beyan ettiğim üzere tek taraflı beyan yeterli değildir. Burada tavsiyemiz her iki tarafta. <gülüyor> e, tabii öncelikle şunu, bu yuva devam etmek istiyorlar yoksa bu yuvayı ayırmak mı istiyorlar? Hı -hı. Bu konuda net bir, e, kendilerince bir kanaat sahibi olduktan sonra meselelerini e, bu konulara vakıf olan bir hoca efendi arz ederler. O da e, İslam fıkhı doğrultusunda ne yapmaları gerektiğini onlara reçete olarak beyan eder. Ona göre bir yol haritası çizerler inşallah. Evet hocam. Bir diğer sorumuza da e, koloidal gümüş suyu içmek hakkında bilgi alabilir miyim demişler. Caiz midir? Şimdi e, bu mesele tıbbi bir mesele her şeyden önce. E, bu bahsettiğiniz e, gümüşün mikrozerleciliklerinin suya e, katılması, işte ona yotlarla veyahut da işte elektrik vermek suretiyle yapıldığını bilmekteyiz. E, bazı boğaz hastalıklarına veya bazı kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldığı ki bunun hakkında çok farklı yorumlar da var. E, modern tıbbın kısmen kabul edip kısmen kabul etmediği, veya bir alternatif tip olarak da görüldü. Ama her şeyden önce şunu ifade etmekte fayda vardır. Altın ve gümüş kapların kullanılmasının caiz olmaması bunların insan vücuduna vereceği zarardan dolayı değildir. Zararı veya karından dolayı değil, bu tamamıyla kibir alameti, büyüklük alameti, toplumda o kişilerin diğerlerine nispetle bir artısının, bir fazlalının göstermesi gibi birçok hikmetleri olan bir meseledir. Evet. Dolayısıyla bu gibi mesele eğer tıbba talik ediyorsa, yani işte bahsettiği şey gümüşün mikro zerreciklerinin vücuda derc edilmesi veya vücuda sürülmesi. Ama orada gümüşten bir eser kalmayacaktır veya altından bir eser kalmayacaktır. Bu tıbbi bir mesele ise ve gerçekten bunun fayda verileceği de e, kişi tecrübe etmiş ise, yani tecrübeye bineyen bunu yapıyorum veyahut da e, fasık olmayan, kendisiyle güvenilen e, bir tabip tarafından bu söylenmişse, bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Evet. Ama böyle bir tecrübesi yok iken, e, böyle bir e, tıbbi bir veri de yok iken, Kişi ya böyle de yiyeyim bunu ne olur şeklinde yiyecek olursa belki altın ve gümüşü istimal etme açısından değil de israf etme açısından günaha girmiş hmm. olabilir. Çünkü neticede tüketmiş olduğu şey dünyada insanlara lazım olan bir emtiadır evet. Yani gıda maddesi değildir. Ama bunun bir tıp tarafı varsa, bir fayda tarafı varsa dediğimiz gibi tecrübe ile biliniyor bilinen bir şey ise bunda herhangi bir mahsul lazım gelmeyecektir. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da bir şişe veya ambalaj üreten şirket var. Bu şirket içki üreten başka şirketlere de ürün satıyor. Böyle bir şişe veya ambalaj satan şirkette eleman olarak çalışmak caiz mi? Oradan elde edilen para helal mi? Çalışanın pozisyonunun emniyeti var mı? Caiz olup olmaması, yani üretimde çalışması veya başka bir departmanda, muhasebede, yönetmenlikte çalışmasında gibi bir farklılık arz eder mi? Şimdi anladığımız kadarıyla bu firma sadece bahse konu olan e, alkolü içeceklere ambalaj üretmiyor veya şişe üretmiyor. E, birçok ambalaj birçok şişe üretiyor ama müşterilerden bir tanesi de bu kurumlar. Bu ise direktmen o e, konumda değil. Dolayısıyla bunun böyle bir kurumda çalışması caiz değildir. Buradan elde edeceği kazanç o kişiye helal değildir diyemeyiz. Bu e, sanki şuna benzer. E, siz diyelim ki bir mobilyacıda çalışıyorsunuz. E, veya da işte başka bir döküm evinde çalışıyorsunuz, e, orada sizin patronlarınız ise bu konuda hassasiyet sahibi olmadığı için müşterilerinin bir kısmında gayrimeşru iş yapan kişiler. Hmm. Ama sizin yapmış olduğunuz şey sadece o şeye has bir şey değil. E, yani marangoz tahta e, işte veya masa yapıyor, o masa lokantada da kullanılabilir, başka şekilde de kullanılabilir. Böyle bir durumda ise sizin böyle bir kurumda çalışmanız caiz değildir, haramdır. Kazanç helal olmaz şeklinde ifadeyi kullanmak doğru değil. Ama tabii ki bir kişinin eğer seçme imkanı varsa çalıştığı kurumun da en azından helal işler yapan, helalle iştigal eden, seçici olan kurum olması elbette güzeldir. Ama tabii günümüzde olduğu gibi insanın iş bulma sıkıntısının olduğu şu dönemde de e, bu gibi bir meseleden dolayı sen oradan çık e, başının çaresine bak demek bu da doğru bir şey değildir. Çünkü neticede bakmakla mükellef olduğu çoluk çocuğu vardır e, ki duyuyoruz. İktidada kişiler fevri hareket ederek e, bu gibi yerlerden veyahut da ansızın çıkıp ama daha sonradan içine düşmüş olduğu zorluklar onların daha kötü işler yapmasına sevdiyet verebiliyor ki evet. artı nerede kaldı? Bu bahsettiği gibi yerde bir çalışmanın kazanca tesirini etmeyeceğini de net bir şekilde ifade etmekte fayda vardır. Evet hocam. Bir başka sorumuzda da annem bankada temizlikçi olarak çalışıyor, çay getirip götürme evrak işlerinde. Bir hocaya sormuştum, annen o işten çıksın dedi bana, annem ben yatarak para kazanmıyorum, çalışıp para kazanıyorum diyerek ciddiye almadı. Annem onlara verilen paranın devletin verdiğini söylüyor. Bu paranın durumu nedir? Ben evlat olarak annemin o yerde temizlik yapıp karşılığında aldığı parayı kullanmamda o parayla alınan yiyecek, içecekleri yemem konusunda bir mesul, mesuliyetim var mı? Annem çıkmayı da bu konuda düşünmüyor demiş. Evet. Tabii Rabbim cümlemizi İslami şuuru ihsan evet. Görmüş olduğumuz bir yanlış karşısında da münasip bir lisan ile uyarabilme kabiliyette cümlemize nasip etsin. Bu da önemli bir şeydir. Yani Müslüman'ın etrafındakilere duyarsız olmaması. Evet bir müessese külli itibariyle faizle iştigal eden bir müessese ise yani onun varlılığı direktmen faiz üzerine ise sizin öyle bir müessesede böyle ki ameliniz faize dair olmasa da o müessesenin idamesine yönelik işte oranın temizlenmesi gibi, güvenliğinin sağlanması gibi, getir götür işlerinin yapılması gibi dahi olsa elbette bir Müslümanın böyle bir müessesede çalışması doğru değil, caiz değil. E, bu kişinin e, kendine helal rızık kapılarının aranmasının gerekli olduğunu söyleriz. Ama e, bu bahse konu olan işte annem öyle veya böyle çıkmayı düşünmüyor, buradan kazanıyor. Ben de onun elinden yorum diyor. Tabii burada anladığımız kadarıyla bu çocuk muhtaç bir çocuk, annesinin getireceği ekmeğe muhtaç bir çocuk. Belki yaş itibarıyla böyledir. Böylesi bir durumda bu kişiye söyleyeceğimiz, hayatta kalabilecek, yani çok fazla israfa gitmek sizin, hatta istafa da demelim de fazlaya gitmek sizin, artıya gitmek sizin kifayet miktarınca elbette yiyebilir Tabi burada farklı fıkhi manevralar da vardır. Yani alınan o haram parayla bir malın alınması veya önce malı alınıp o malın borcunun haram olan parayla ödenmesi, o mala bu haramiyetin sirayet edip etmemesi şeklinde bazı fıkhi manevralar vardır. Ama şu anda kafalar karışmasın diye bu konuya temas etmek istemiyorum. Ama ehli olan kişiler bu ne demek istediğimi anlayacaklardır. O yüzden bu kardeşimize tavsiyemiz yine nasihatlerini, güzel, münasip bir lisan ile annesinin <gülüyor> o gibi yerde hatta eğer kendisi eli ayağı tutuyor ise e, yani bedensel gücü <gülüyor> varsa. varsa annesini çalıştırmayıp kendisi çalıştırsın ve kendisi çalışıp annesine baksın. Herhalde öğrenci bir kardeşimiz. Yani bu şekilde evet. söylemekte de fayda var veyahut da işte ne bileyim, babasına bu noktada varsa onu yönlendirmek, büyük abisi varsa onu yönlendirmek çünkü neticede bir bayanın da e, bu gibi bir ortamda yani erkeklerin bulunmuş olduğu bir ortamda çalışması bu bağlamda e, günümüz açısından ciddi sıkıntılar doğurmaktadır maalesef. Evet. Son sorumuzda da bir ailede baba çocuklarına ve karısına haram kazanç kazanıp o parayı verse veya vermeyip direkt erzak giyecek olarak e, alsa bu durumda evdekiler ve o eve gelen misafirler nasıl davranmalı? Eve gelen misafirler o kişinin haram kazanç elde eden biri olduğunu bilseler o eve girip onun o parayla aldıkları yiyecekleri yemeleri durumunda onlar da mesul müdürler. Aslında kısmen buna cevap <gülüyor> vermiş olduk hmm. bir evvelki sualde ee, ama tabii bunu şöyle ayırmamız gerekir. Bir kimsenin kazancının %100 haram olduğu kesin biliniyor ise hmm. böyle bir kimseden bir şey yiyip içmek caiz değildir. Bunu net söyleyelim yani misafirlik mahiyetinde. Ama işte bu kişinin hanımı, bu kişinin çocuğu başka bir yerde maişetini temin etme imkanı yok. Yani bu kadının maişeti bu koca üzerinedir. Ve kadın elinden gelen imkanı sarf ettiği halde kocasının o işi yapmaması için ne gerekiyorsa bunu yaptığı halde koca yine de bu haram yoldan kazanıyorsa böylesi bir durumda bu kadına sen aç kal denmez. Ee, peki ne olacaktır? Bu madem ki zaruret miktarı yani bunun yemesi içmesi kisvesi kocasına aittir. Bu da ihtiyaç miktarıyla sınırlı kalmak suretiyle e, ala kadri darure dediğimiz bu miktarca yani zaruret miktarınca ondan yemesi, zaruret miktarınca ondan istifade etmesi caiz olacak ama buradaki vebal elbette kocaya aittir. Ama burada kadına da büyük iş düşmektedir. Yani şöyle büyük iş düşmektedir. E, erkeğin o kazancı e, çoktur. Diyelim. Kadın ben çok kazanç istemiyorum. Ben aza da kanaat, kanaat getireceğim. içinde bulunduğumuz şu hayat standartının daha düşmesine de razıyım. Yeter ki senin kazancın helal yoldan olsun şeklinde kocasına terkinde bulunması. Yani ben hayat standartımdan taviz vermem. Şu yaşantımdan taviz vermem. Bu yaşantımı sağlayacak git başka helal kapı bul şeklinde kocasını sıkıştırması belki bu çok adil bir tebliğ metodu olmayacaktır. Kendisi de taşın altında elini koymak suretiyle, fedakarlıkta bulunmak suretiyle o haram olan işten bir şekilde kocasının sıyrılması ki neticece çoluk çocuğun kursağına da o girecek, kendi kursağına da o girecek. Hmm. Belki vebal mahiyetinde dediğimiz gibi zaruret miktarınca bu kişiye bir haramiye sirayet etmese de onun bir tesiri olacaktır gerek ibadet noktasında tesir olacaktır, gerek farklı noktalarda tesir olacaktır. Bunlardan korunabilme adına elinden geldiği gayreti sarf etmek suretiyle hmm. bu münkerin yapılmaması noktasında e, kocasını uyarmasını tavsiye ederiz. Başka bir şey elinden gelmiyor zaten. Evet hocam, bu soruyla programımızda nihayetine ediliyoruz. Son olarak dua bağımında neler Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin Aha. ki hocalarımızdan ahirete göçmüş olanlarımıza Rahmet eylesin. Hayatta olanlara da Rabbim sağlık sıhhatları ihsan edilsin ki onların varlığı bizleri bu duruma getirmiştir. Bunu Şu anda kalbimden bu geldi. Onlara dua etmek geldi. İnşallah gıyabi olarak da birbirimize dua edelim. Şu anda bizi dinleyen kardeşlerimiz, abilerimizle, bacılarımızın kalplerinde nice duası olan kardeşlerimiz vardır. Belki dillendirmekten çekindikleri duaları vardır. Ki onlar Allah katında hepsi malumdur. Bunların da kendilerine menfaat sağlaması... Hayır olması kaydıyla da Rabbim o isteklerini de tez zamanda ihsan edesin diyoruz inşallah. Amin inşallah hocam. Ben de o zaman son zamanlarda değerli büyüklerimiz Ehl-i Sünnet hocalarımızla çokça saldırılar oluyor. Ee, Rabbim onlarda da başımızdan eksik an etmesin. An Rabbim onlarda da yardımcısı olsun inşallah. Diyelim. Allah. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı ilmihalet. lalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz mevla, emanet olun. hoşça kalın